Bismillahirrahmanirrahim. Kurumlu Hz. Nebi'nin Medine-i bölümü inşallah. iki ayrımıştık hicret konusunu. Mekke bölümü, başımı inşallah Medine bölümü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye yaklaştı artık. İki deve. Beraber geliyorlar. Tabi üç gün kaldı. Yolda terledi. Çöl futansı yakalandı. üst tosafak oldu. Üzerindeki giyişler tabi kirliydi. O anda karşılarına Zübeyir'e çıktı böyle. Hazır Zübeyir Hazretleri. Hazret-i Şam kafilesi ile Kervan'la beraber bağlanmış oradan, belki gidiyorlar böyle. Medine'ye yakın bir yerde karşılaştılar. Hazret-i Zübeyir Hazretleri, Peygamberimize, Eubi Hazretleri'ne birer yeni beyaz gömlek hediye ettiler. Ki Hazret-i Zübeyir, Peygamberimizin halasının oğlu. Habib de damadı oluyor. O tabi Kervin'le beraber mal alınmışlar Şam'dan. Onları Mekke'ye götürürler. İşin bitirir. O döndü. Gelir Medine'ye kendisi de böyle. Medine halkına abi ulaşmıştı. peygamberimize Ali Hazretleri'nin mağaradan çıktığını ve yolda olduğu haberi gelmişti Medine Emine Medine halkı her çıkıyor orada dışarıya şehrin dışına Peygamberimiz'i bekliyorlar karşılamak için. Hava ısınacak fazla yaz mevsimiydi. Hava çok sıcaktı o, o, o dönemde de. Hava ısınacak fazla öğle yakın dönüp Medine'ye geliyorlardı böyle. Yine o günü Karasılık günü Rebiül Sekiz'e geliyor. Yine çıkmışlar sabahtan Medine dışına. Gözler Resulullah bekliyor ufukta. Bakla baktılar. Şöyle uzak bir görünüyor. Görünüyor. Yine gelmeyince basınca dönüp Medine'ye gittiler evlerine. Rabbim ne hikmetti. Biraz sonra Yahudu'nun biri evin üstüne çıkmış, tarasa çıkmış, bir işi var böyle. Etrafa bakındı, iki devene karşıdan gelmek olduğunu gördü. O da duymuştu Müslümanlardan Peygamber'e geleceğini. O haber verdi Müslümanlara. Bakın iki deve geliyor. Beklediğiniz kişi geliyor dedi böyle onlara. Hemen azize toplanırlar. birdeki Müslümanlar bir kısmı tabi, Biraz gençler altta deveye bindiler. karşı çıktılar böyle. Hava çok, o gün sıcakmış ama Her zaman Medine ne kadar olur ama o gün çok Medine hava çok sıcakmış. Peygamber Mustafa yorgun tabi, mağarada kaldı, uykusuz kaldı, yolda uyuyamadı. Açık 10 günlük bir yol, Mekke'den arası develerle. O zamanki yol, önce Kuba'ya oruyordu, orada Medine'ye gelinirdi o zamanki yolda. Ve Aleyhisselam Hazretleri Kuba'ya gelince, ben burada birkaç gün kalacağım burada onlara, gelen karşılayanlara. Çünkü yorgunum, şu an bir gidemeyeceğim ve kalacağım burada. Tabi hep bunlar Rabbimin takdiriyle oluyor bunlar. Kuba'ya, ye, peygamberler yerleşti oraya. Tabi peygamberler hiç boş durmazdı peygamberler. Allah için Cale, Cale, din için, Kur'an için her bir şey yapma istediler bunlar e Orada ne yapılıyor şimdi? Tabii oradaki Müslümanlara kısa bir sohbet, onlara. İlk mescid orada yapıldı, İstanbul'da ilk mescid. Mekîm-i Kerem'e tabii Kabe-i Muazzama vardı. Ama orada namaz cemaate kılınmıyordu. Müşküden, baskısından, zulümünden. Kubeye gelince, elhamdülillah, artık o karanlık geceleri bitti artık. Baskı, zulüm kalktı. Artık dinde bir özgürlük başladı, dinde serbestlik rahatlık başladı. Müdaresel e Müzalem Hazretleri Kube'deki bundan Müslümanlara, muhacirlere, on yerlisi ensara bir meşit yapamıyordu. Bir yer belirlendi oradan. Oraya temel kazıldı. tabii küçük çapta bir şey yapıldı öyle. böyle. İlk taşı peygamber koydu elinde. Yoruldu. Tam bir aralık olduğu yere. İlk taşı peygamber koy böyle. Dedi ki Azub Bekir'e, Eub Bekir'e sen ökünün taşı koy. O koydu. Sen koy koydu, üçüncü Üçünün hastamına koydu. Onun da esrapları koydu taşları. Üzerine kelepçiş örüldü. Üzerine kapanmadınız öyle böyle. Meclis yapıldı. Ama orada ilk olarak orada cemaat namaz kılındı. İlk olarak İslam'da. İlk meclis yapılan böyle. Kuba Meclidi böyle. Şimdi İslam'da meslitlerin üstünlüğü sırasında dördüncüdür Kuba Meclidi İslam'da. Birincisi Mekre'deki Meclidi Haram. O birin var olabilir. İkincisi Medine'deki meşhur olsun yapıldı tabii yoktu onda. Üçüncü meşhur fazilette meclis-i Aksa kursaki. Dördüncü meşhurde kuvvet meşhur böyle. Beşinci o bilmiyor muhtara böyle. Bilmiyor. Bazılarına göre bu Ulu cami de olabilir 5 beşinci cami oldu. Ul cami böyle. Gerçi Emevi Camisi daha büyük, daha eski ama fakat Ul caminin parası daha helal. Nîmul'un savaşında elde eden ganimetle böyle, parası daha helal. Bir de o anda Bursa buna çok birileri var, evliya vardı. Onlar çalıştırırdı böyle. Yani bir ihtimalde beşinci fasiyette bir ihtimal diyorum bunu, dördü kesin. Bunlar biliyor bunlar. Meşhur aram, meşhur Nebi Medine'de, meşhur aksa, kuba meşhur böyle. Peygamber alırsam adetleri devamlı meşhur giderdi kuba meşhur yaptırmaları. Bu aramış olan Şerifler, yezü kuban rakem maşiyen fesire katheyne. Peygamberimiz her cumartesi günü derdim Medine, her cumartesi günü Peygamberimiz sabah namazını cemaatle Medine'de kılardı, oradan çıkardı, bazen yürüyerek, bazen de bir hayvana binerek giderdi böyle. 12 yılda namaz kaldı orada. Bu da bir ömrü sevabı orada muhtemelinde, Medine'de Ömür sevabı. Böyle Demek ki Meşri'nin bir varken Peygamber'e gitmesi ve bizi de deşikletme gidin demesi olan bir özelliği var. İlk meşrit İstanbul'da, kuva meşridi. Peygamber de karşılıklarını tam bilmiyor. Fakat fazla pek kalmadı. Bir cuma günü, ay Rebi'yle 12. günü. 12 bile evvel, Peygamber'in ilgili bir tarih muhtemelenler. Peygamber'in doğumu da 12 reb oluyor evvel. İlk bu ay yine reb 12'sine geldi ve ilk Medine'ye girişte elhamdülillah o gün oluyor bana. 12 reb Evvel. İlk ay İslam'da Muharrem ayıydı, birinci ay. Sonra Safra'yı gelir, üçüncü ay reb Evvel geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Cuma günü Kuba'dan, o zaman Kuba Kı'yı ayrı Medine'ye emreden şu anda birleşti Medine ile Medine'ye gireceği duyuldu, Medine, Medine haber geldi o gün Cuma günü Medine'ye gireceği Allah'ın hikmetine bakın muhteremler yani ne hikmet var da böyle Mekke müşrikleri Mekke müşeri eli kılıcını alan, kazmi alan, küre alan, baltayı alan, sopayı eline alan ne yapıyorlar? Mekke işinin dışını, etraf kabileleri arıyorlar peygamberi öldürmek için. Ne kadar böyle bir insan varsa Mekke mükereminde. Ta müşrik hepsi bir müşriklerin geçti de daha azıları böyle. En azları katiller, canavarları ne yaptılar? Bir de yüzdevi konmuştu, yüzde ödül konmuştu yakalanırsın, ölü dire. Bunun için Mekke meşrikleri arıyorlar, peygamberi, yani. mağaralardan her arıyorlar. Medine halkı da coşku şaştığında Resulullah bize geliyor diye şeyden valla. Medine'ye geleceği haberi gelince, Medine'den yüz kişi gitler, karşılamaya, kubaya, peygamberi. Yüz kişi de Medine'den hepsi binekli. Bir de karşılama Aleyhisselam Hazretleri'ni Meşhur Kuba'ya. Biraz geç çıkıldı o güne. Erken çıkılmadı Kuba'dan. Bir İslam kafilesi yüz kişilik bir grup karşılamaya gelen ve Hazretleri'ni ilk İslam'da Şöyle bir yürüyüş i̇lk, böyle. Mekke'de bu olamaz. Yani. Mekke'de böyle bir şey yapsalı böyle yani kan gövde götürür Mekke'ye mükerreme böyle. İslam'da ilk böyle Allah yolunda fisebillah böyle serbestçe yürüş yürüyüş oldu böyle. Tabii ağır ve karlı böyle zikrullah ile olan bir yürüyüş böyle. Yavaş yavaş Öyle vakti geldi, daha yeni çıkınca az sonra Kuba'dan, bir vadi vardı orada be. Adı O zamanki adı, gene aynı adı aynı adı, adı, adı Ranun'a var, vadi. Yani düz bir arası var böyle. Oraya gelince Aleyhisselam Hazretleri, deves indi, hepsi indi develerinden. Sol tarafa bir geçtiler. Orada ilk cuma namazı kılındı İslam'da, ilk cuma namazı be. Bir kem-i tabi Cuma yok. Kılınmalar ki böyle kafirler, müşteriler, baskıdırlar, böyle böyle. Daha ülkemizde bile bir zamanlar başlayıp, kapamak yasak, namaz mı yasak, şimdi bu yasak böylece, 20. 20. asırda, yüzyılda. Peygamber Aleyhisselam adetleri, ilk olarak kadar önce hutbe okudu tabi. Arada oturdu, iki hutbe okudu böylece. Bu hutbelerin her kelimesi bugün kayıtta muhtemelde. Her kelimesi böyle böyle. Tabi uzun tabi okuma şeye kalksam iki saat sürmez yetmez yani bizlere böyle. Ama Peygamber'in ilk cumhur her kelimesi belirli böyle. Her kelimesi onların belirli böylece. Allah peygam senelerine başladı tabi böyle peygam iki hutbe okundu. Ondan sonra iki rekat Cuma kadar kılındı. İlk olarak muhtemelen böyle. Tabi ne mutlu orada bulunanlara. açıkta ama tabi. Yok o kadar bir şey ortamda. Açıktı böyle. İki rekat Resulullah imam muhtemelen. Hepsi sahabe amaların böyle. Her biri sahabe amaların böyle. Namazın kılındı böyle, böyle. Sonra peygamberimizin odan Cuma kadar kıldığı yerde yani peygamberimizin kıldığı yerde Burası meşri yapılıyor o zamandan sonra böyle. Meşri yapılıyor herhalde böyle. Tabi biraz basit bir meşri yapmış o zamanlar. Taşlarımız kerpiçten derken böyle. Sonra Osmanlı padişahlarından İkini Beyazıt, İkini Beyazıt, Veli derler buna bir tanem, tasavvuta. Evliyemiz bu İkini Beyazıt'a derken böyle. Adı böyle. Adı Beyazıt Veli. Böyle. Kim bu? Sekinci padişah Osmanlı'da. Böyle. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. Yavuz Selim'in babası. Yani babası Fatih Mehmet. Oğlu, Yavuz Sultan Selim oğlu. Oğlu. Bu bir Hazretleri. Bu onu yaptırdı orasını böyle. Hala o eser duruyor böyle. Hala. Bugün Cuma Meşidi Kuba yolundaki iyi ki ben yaptırdım me Cuma Meşidi. O da yani böyle. Bu Baloşebe Azater'e bir İstanbul'da bir cami var. Bunun adı anılan beyazıt camisi, beyazıt beyazıtta bir camisi böyle. O yaptırdı bantın hemen. Beyazıt cami yaptırınca Cuma günü açılışı olacak. Söller Sultan'ın kim kılarsın Cuma namazını? Mutlaka bir şehir samlarım katlı hepsi abi büyükleri böyle, mülayimalar büyükler ve evliyalar çok oldum İstanbul'da. Şöyle de bazı şart etti. Al Kim dedi Hazrede seferde? Kim iki namaz kaçırmamışsa kaçırma varsa okulasın böyle ben bakın. Hazrede seferde. Yolculukta bu kimi kendi böyle iki namazın sürenini kaçırmayacak var diye kim ilk gün hamazına kaçınmışsa o kıldırsın böyle şey. Evliliğin çağından başlıyor böyle. Kimi çıkamadı muhtemelen böyle. Herkes baktı kendisine, kaçınmışlar böyle. O günü Şehiristan'ı da hepsi kaçınmışlar bu şekilde. Kıldıramayacağım. Sonra tek balışa kendisi kaçınmış, hiç böyle. mıhtemelen yani böyle. Çocukluğundan beri kaçınmış, o kıldırmıştı ilk şey, Cuma Ramazı'nın orada böyle. Cuma'dan sonra orada, kıldan sonra elhamdülillah... Yola çıkılışlar artık Medine'ye, yani şiir merkezine. Medine'de halk o zaman üç bölüktü insanlar gibi, yani dini bakımda. Bir muhacirler, Mekke'den Medine'ye heyecedenler. Bunların boyuna büyük kubat ellerinde. Gerçi elhamdülillah Medine halkı, onlar ensar deniyor. Yardım ettikleri için ensar deniyor Medine Halkana. Elhamdülillah Medine halkı onlara sahip çıktılar muhtemelen Medine halkı muhacirlere böyle. Tabi gelen muhacir, boynu büyük, çoğunun parası yok, bir şey yok böyle. Medine'da iş güç yok, yani bir iş yapayım, inşaat yok, ameliyat yok, usta duyuyor. Öyle gayet, öyle bir şey o zaman Medine'nin evvel. Medine halkı ona sahip çıksınlar her biri birini aldı, eline götürdü. Hatta malını vermişim, paylaştılar. İki evi olan, bir evini ona al karar. Bu senin, hepsinin. Böyle. İki odası olan, bir evi var. iki odası var. Bir odası var, bir odası var. Bir odası benim, dedim, İki devesi olan, bir ona verdim. Böyle. Mesela hurmalığı varsa, yirmi hurma ağacı varsa, on tane senin, on da benimle. Hıtıran. Paraşlar yapılıyor bu şekilde. Şimdi bir Medine menevlerde muhacirim var böyle. Mekke mükeremede gerçi şey baskı vardı, işkence vardı, çok işkence vardı böyle. Dövülme, artık bayılma, yaralanma, ateş yakılma böyle o kadar ağır işkenceler vardı. Fakat ne kadar işkence çekseler de Resulullah gördükleri anda Unutluğundan da muhtemelen böyle. Hatta bir örnek vereyim. Uhud Harbi'nde, Hur Savaşı'nda İslam ordusu orada biraz fazla şehit verdik. böyle, 70'le şehit verdik orada. Bu kıtâ Yani bir hata oldu böyle. O hatasının hatasından dolayı. Orada bir yanlışlık olur orada. Tabi Uhud, Medine'ye yakın. Haberge'ye Medine mi vereye? İşte çok yaralı var, hemen hepsi yaralı aşağı yukarı çok değil, hepsi yaralı. Çok ölen var derken Medine haber gelince Medine'de güzel kalamadı böyle. Kadınlar yaşta kim varsa böyle da doğru böyle. Acaba herkese yakınlar arıyor bu sebeple. Şimdi yolda giden, daha önce gidip dönenlerine haber alıyor herkese. işte. babamı gördüm mü, kocamı gördüm mü, oğlumu gördüm mü derken böylece kadın bir çok telaşlı. Babası, oğlu, korosu, bunlar kardeşi bir de, dört erkek bunlar burada savaşa gitmişler. Babası, korası kardeşi, oğlu. Babasını sordu oğlu babasının da oldu. babam dedi böyle, o dedi, şehit oldu. Tabii, kim bilir, kim bilmiyor. Oğlunu sordu, o da şehit matematik. Kardeşini şey böyle. Kore'de şeydi olmuş bir şekilde. Artık çılgın gibi böyle böyle. Çılgın gibi geldi ama gene bir zant, tabi, ümit de gene geliyor. Acaba ağır hasta mı, yaralı mı bulun derken. Böyle telaşla şey böyle çok olmuş, çılgınca böyle kendini kaybetmiş gelirken kardeşten Peygamber'i gördüm. Peygamber görünce şaka ya her şey bunların sonuç ya. Hepsinin felsefesi yok. Uyum tut bakalım böyle. Böyle sahabe Ramatullah böyle. İşte şimdi ne mi ne verdi muacirler? Evet Mekke'de işkence gördüler. Çok sıkın çekildiler, dövdüler, aşağılandılar, her şey oldu. Fakat peygamber filtr anda of oh, yaratıntılar böyle. Onun alkarı mali face bu sal ay mat olmazsan ondan kendine böylece. Şimdi muhacir tabii Medine Emine'lere de peygambersiz bir ortamda. Bas yok, işkence yok. Halk adına karşılık böyle. Rahatlar ama peygambersiz bir ortam. Peygamber manevi güneş ortada. Para güneş der. Şimdi bir insan güneşi açık ol yola giderken, kişi rahat gider, Hava açık, güneş gider böyle, kişi rahat böyle şey. Hava bulutlu, hava yağışlı kişi yola gidiyor, o insanı pek açmamız Hava bulutlandığımı, yağışlı, hava olduğumu yolda, insan işte işte insanı hatırlıyor böyle. Yani Medine'de, peygambersiz bir şiir Medine o anda, ona göre bulutluğu, kapalı, yağışlı bir hava gibi onları böyle. İkinci sınıf Medine Münevvere'de Mekke'ye gelip imadenler, Akabe'de gelenler vardı. Ona tabi Peygamberimizin Mekke'de görüşüler Akabe'de. Üç defa geldiler, 6-12-70 kişi oraya geldiler, oraya geldiler. Onlar tabi sahabe verecek. Gerçi az görüştü peygamberle beraber ama o yiğit de onlara muhtırlar peygamber evveli. Yani biz anlayamayız ama anıta muhtırlar beraber. Yani iman gözüyle peygamberi bir gören kişi zaten hemen oluyor. Yani. O sonra bulan kişi. Bunlar da peygamber yanıyor bunlarda evveli. Bir de peygamberimizi henüz görmeyenler medya mühürlerle. Bunlardan duyanlar. Onlar tabi o anda bakalım Bunlar orada. Şimdi tabi haber geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'dan çıkmış. İşte yolda Cuma namazını namaz kılmış yolda Raul'unlardan çıkmış Medine'ye geliyorlar. Ama ağır ve karlı böyle yavaş yavaş geliyorlar. Medine o gün en mutlu güneşli Medine'nin o günlük. Yani bir de o güne yaşama yaşayamadık. Gibi. Tabii gençlerdi. Tarihi bir gündü o gün. Kimse kalmadı böyle. O muhacirler, akabede bulunanlar, Medine'li halkı böylece. Çocuğunu kapı genç anlamda tarafa çıkanlar. Ne kadar hasta, yaşlı, engelli, gözü görmeyen, ayağı tutmayan ne varsa çoğu çocuk kimse kalmadı. Resulullah geliyor. Resulullah geliyor. Allah'ın son peygamberi Medine'ye geliyor diye Medine'ye bir sevinçleri, tekbir sesleri geliyor. Rumadan tabi bir haber geliyor. Yoldan. Nerede, nerede Resulullah haber geliyor? Medine'ye girmeden önce tepe vardı orada. iki tane. Adı Seniyetül Veda diyorlar. Seniyetül Veda. Seniye bir tepecik anlamına geliyor böyle. Yani da o zamanlar Medine'ye gelen orada karşılarlardı. Bir orada uğurlardı böylece. Onun şu bunlara veda tepeci derleri bunları. Oradan geleceği belli oluyor herkesin gözü orada böyle. Kim ulu maaşlarına çıkmış, yukarı çıkmışlar. Kimi tarasta, kimi yollarda. Herkesten gözü böyle ama gözler yaşlı, sevinçli böyle. Bayramdan daha üstün bir yer. Medine münevvere. Tabi derken vakit geldi muhteremler. siyetin Beda'da Peygamber Ali Hazretleri karşıdan dev üzerinde göründü muhteremler. Tertemiz tabi beyazlar gönlükte verildi kendisi elhamdülillah. Tert gönlükte o şekilde dev üzerinde geldi. Peygamber Ali Hazretleri'nin girişiyle Sanki Medine bir deprem oldu, manevi deprem. Yani sanki dağla taşla Allah diyorlar. Dağla taşlar, Allah diyor, diyorlar, dağla taşlar. Artık çoluk, şu ağlayanlar, düşüp bayılanlar böyle sevinç gözü çığadarından bir mahrum havası eski orada. Peygamber Medine'ye girince şimdi ne var halkın düşündüğü? Tabi onun evi yok peygamber, evi yok Medine emirlerde. Neredecek? diyecek? Resim bir, o zaman resimlerin bir virat konar şu bu, yok orada onun böyle. Yok orada. Kime kalacak? O zamanki adetlere göre Medine'ye gelen bir misafir nereye, nerede kalırdı? Medine'ye gelenlerinde eşrafı, kimse daha üstün zenginleri ona kalırdı böyle. Medine'nin eşrafı da yani onlara kalır diye dibine yarışarak hemen yarısı yolda bize buyurun. Peygamberler'in geçtiği yolda herkes kapısı açtı. Evini temizlemişler. Herkes kapı açtılar. Açık. Efsane kapıda. yarışıyorlar bize buyur yarısı yolda. Bize buyur yarış yolda. Şimdi Peygamber Aleyhisselatları birine girse diğerlere bundan yani güzel mesele, işte bir burda işte geçişten beri burda ale ben deveme bağlıyım deveme. Deve adı kusma, kusma devet de adı var, kusma devesi. TGMR devesi. O da canlı varlık ohteremler. O deve bizimde çok da akıllı üstün bize o deve ohterem. Hatta bazen peygamberimizde dev üzerindeki vahiy gelirdi peygamber bazı yolda böyle. Deve vahiy gelince çekerdi, duramazdı böyle, inmezdi de böyle. O vahiyin sırtına böyle ayet geliyor, Cebrah sonra geliyor, deve bunu seziyordu, maalesef seciydi de böyle, de deveyi ayakta böyle çatırdı böyle, bükülmüştü işte hep böyle şey. Şimdi bu kusuma deve Kim yollarına yapışıyor, çekme uğraşıyorlar, e bırak onu bırakın. O deve memurdur. Ben emri almış Allah'tan. O keçem yeri biliyor. Ben karışmıyorum. Bırakın. Ama yine ne yaptılar bunlar şimdi? Bakla ki deve bir yere bakmıyor. Develer şeydi ot. Neyse o orlu yörede koçlar bu otu getirirler, tam getirirler. Tam evine geçerken otu götürdü deve böyle. Ota gelsin diye ama deve Resulullah taşıyomtayan der. Peygamber devresi. Ota bakın bakma ota böyle şey. Deve sanki halkı sıramlıyor böyle böyle. Başın böyle bir böyle sağa bir sola böyle yürürken böyle. Başın ağır ve kayıyor deve yürüyebeli. Arbele, yolağın tuttuğu san yok önünde. Başın böyle bir sağa bir sola böyle. Bir sağa, bir sağ bu şekilde. Halka sanki selamlıyor. Tabi ne yapsalar deve atmıyor böyle. Deve gele gele boş bir arsa vardı. Boş bir arsa. Orası daha ben müşkilerin mezarlığıymış orada. Sonradan mezara kalkmış. Orada kurma kurtularmış orada. Öyle bir yer. İki tane yetimin malıymış bu. O arsanın Önünde çövdü ve çöktü. Evet çöktü böyle. Tam devin arsanına gelince iki yanına çöktü. Tam yeri yatmadan böyle. Dedi yarışçılar burası boş arsa. Biraz sahiden bakalım bir bakalım ne bakalım. Dev tam çökmeden yine kalktı müteremler. Niye devi oraya çöktü? Boşuna mı müteremler? Oraya yapıldı meşhit müteremler. Medine meşhit oraya yapıldı müterem. Devenin çöktüğü yerde meşrinin kapısı oldu muhtemel. Kapısı mıhtemel. Doğru. Neresi bu? Bir de asılın meşrinin özü Rabze-i Mutbahare. Rabze-i Mutbahare böyle. Peygamber Hazreti'nin meza kabri ile minber arası böyle. Yüz minber, kutbu okunan yer. Cuma günleri böyle. böyle. Bir de mikrah vardır. Rab'ın namaz kılınayı imanına askılıyor böyle. Şimdi sol tarafta alınmış herhangi bir köpe dönünce sol tarafta Tevhanası evi ve şu anda kapı şerifi böyle. Sağında minber. Bu bir yer böyle şey. Önde ortada migrap namazlar böyle. Oradan böyle pek namaz kıldırırdı. Mirab'ın yanında sağında kapı var olmuştur. Hala kapı var böyle. İşte kapının tam bulunduğu yer o noktada devre çırpındı. Bakın. Yani tam yeri benim ortada koşacak. Onun hikmet bu umur peramene para. Der yarısı Allah e burası boşarsa ne edeve buraya çöküyor? E, biraz alın bakalım o içine biri dedi bana böyle. Gerçi işte işte biliyor mu böyle. Ondan sonra kalktı. Biraz daha ileri gitti, çöktü hemen böyle. Biraz daha gitti. Çöktü. Ark ayaklarından da tamamen yere atırdı. Baş yere koydu, yananı yere koydu. Yani deve artık kalkma yap, yap, yapınca bu şekilde deve böyle. Yananda böyle yere koyunca burada ailesi madretleri inç çalıyalım. Burası da bu şekilde böyle şey. Deres sonrası ülkemizde adı Eyüp Sultan derlerimiz derinde. Aslında Ebu Eyyub. Halid bin Zeyd. El Ensar Hazretleri böyle. Adı Halid. Halid, Halid bin Zeyd. Babasından da Zeyd var. Ebu Eyüp, Eyüp'in babası. Üç oğlu vardı bu terimde. Üç oğlu vardı. İlk oğlunun adı Eyüp olduğu için künyesi Ebu Eyüp, Eyüp babasınınla ilgili böyle Halbineci Hazretleri onu evin önüne çektiyor. Halbineci Hazretleri de o da kapıda. Ama bu kadar Medine Münevvere'de Medine Eşrafı varken böyle saygın insanlar varken Çıkıp da bize buyur demi utandı böyle. Utandı böyle. Kendini böyle mütevazı yapılı, açık gönüllü kendisi utandı böyle. Çık, kapı açık ama kapı şey işte, önünde duruyor kendisi de orada böyle. Yani bize buyur dem utandı böyle. Şey. Deve onun kapı önüne çıktı oraya. Oraya çıktı deve çıktı oraya. Ee, Pegram inme başladı deveden. Hanımı koş diyor hanımı. Koş koş. Bak bize geliyorsun Allah. Bize düşerim ben bu Medine Emre'de. Dedi böyle koş diyorum kadın. Kadın ve heyecanlı böyle. Koş bize geliyor derken böylece. Bak yine Peygamber inip Hazreti bu harisi yanında bir peygamber yaşına aldı muhteremler. Deveyi başka bir aldı. Orada müsait değildi. Başka bir götürdü. Deveyi başka bir götürdü böyle. Oraya geldi muhteremler. Nerede bu ev? Şimdi yoktu muhteremler. Her an da ben gördüm varken muhterem. 62 yılda orada 61-60 yılında orada ev vardı muhteremden. Şimdi Haram-ı Şerif'in Medine Mere'de, önünden Kıbrıs'tan yol geçiyor. Gene yol var tabii, geniş tabi. oman tek yol vardı böyle. Asfalt vardı. Haram-ı Şerif'in yani Meclis'in tam hizasında önünde mahkeme binası var, Tek katlı. Şimdi değil ama uzak yukarıda büyük şimdi böyle tek katlı, bak gibi nasıl vardı. Adresin aslan böyle. Ondan sonra kütüphane vardı. Rahu Ali Kurucuk'un müdürüydü. O kütüphanenin e, bahçesi çok güzel. Bahçesi var. Bir bahçesi. Ağaçlık vardı. Bahçesi var. Hele akşamın sonra oturduk orada. Şey şey vardı bazen arada. Çok güzel bir yerdir. Böyle. Ondan sonra da onun yanında Hazreti Epsi'nin evi noktada. İki katlı ev. Alt katı taştan. Üst katı Ağaçlar orada var, tek var böyle. Arada kelmiş vardı. Yeri düzdü belice. Ama evi çok harap bakımsızdı. Ee, kapısı, kalın bir kapısı var, aşağıda vardı. Ama kapı açılmıyordu. Kapı kırılmış artık böyle oraya, yaslanmış oraya, açılmıyor kapısı. Tabii Osmanlı olsaydı, ona sahip çıkarardı muhteremden. Suudelerin tarihinde ona sahip çıkmadılar. Yol güneşiydi, yıklar Osmanlı Yani Yeri oradaydı orası bu şekilde. Ne acı burasını tercih ettik Daha doğrusu ne Allah orasını takdir etti ona böyle? Ama yani da tercih diye takdir var burada. E iyi kaptı. Ağzı burada Eyüp Sanatları'yı, Ya Resulallah, üst kata buyurunca derim. Buyurun Aleyhisselam Hazretleri, Ya Ebu Eyyub, ya Halid. Şimdi bana çok böyle gelin olur, giden olur bana çok gelin olur böyle. Üst kat çıkartı rahat edersiniz sizi böylece. Ve aşağıya indim bunu muhtemelen böyle. Aşkı olmayan bir yönde böylece. Tabi Peygamber Hazreti Hazretleri bu eve girince bu ev en kutsal bir bin oldu. Evrende. Evrende. Resulullah'a işini alan kutsal bir böylece. Önce Cebrah geldi. Cebrah geldi. Peygamber Tebrik Atı'ya geldiğini milletlere geldiler. Selat abi Medine'ye ileri gelenleri geldiler, halk geldiler. Genelde her gelen bir şey getirdi oraya böyle. İyi getirdi oraya böyle. Bir kadın yazısı vardı. Adı Ümmü Süleym diye. Allahu Teala Ümmü Süleym. Bir immigrant vardır. Kardeş bunlar. Kırmızısı Halason denen kişiydi. Yani. Adı Ümmü Hırandı ad böylece. da Orada şehit oldu. Kılıf Fethi'nde muhtemelen de böyle. İyi kardeş bunlar böyle. Fakat bunlar kadın ama erkek kadın da bunlar da böyle. Savaşla girilere böyle. Kılıçla böyle. Okla savaşa girilere de böyle. E durmazlar da böyle. Ümmü Siyem Hazretleri, o Makos'taki Hal Sultan'ın kardeşi olan Ümmü Siyem Hazretleri, o anda en iyi bir şey yok. Resulullah Hicaret'e gelecek. Evinde bir yok elinde böyle o anda. Bir oğlu vardı enerjiye diye, yetimdi ama. Ölmüştü babası böyle. Babası ölmüştü. Niye öldü babası muhtemelen? Tabi Ecel'e gelirdi de. Ama her şeyimiz de var ya şimdi böyle. Ümmü Sürem Hazretleri Peygamber'e iman etti. Daha peygamber gelmeden Medine'ye münebereye. Böyle bir kadın muhtemelen böyle. Dinde önder başlardan böyle böyle. Halkı peşine sürükleyen böyle. Cesur bir kadın ama dinin tam bağlı kadın. Bu Müslüman olunca Kulesi buna kızdı. Adı Malik Kulesi. Kulesi'nin adı Malik. Malik buna kızdı. Ne Müslüman oldun diye ama bu kim takmazsa bir din yolunda böylece. Kulesi buna uğraştı, bası yaptı, ne yaptıysa bu dini döndüremeyince buna kızdı, aldı başına gitti. Ama yolları öldü bu böyle. Yani ismisi olmadı böyle. Enes'in babası, Niyas'ın o şeyle gitti bence. Hazreti Enes yetim kalmıştı böyle. Onda 10 on yaşında, o o onda onu getirdi. Ya Resulallah ben benimle bir getirip bir şeyim yok. Bu senin yanında kalsın, siz işin yerler gör böyle böyle. Yani getir getir, yara bu şey böyle. Peygamber mesele maddeleri oturulayınde tabii halk otururlar. Artık e, insanlar cennetten sanki tane. Yani medineye kainiye benim hasteler. Şöyle barış olayları böyle. Resulullah bizim artık Resulullah'ta bizim bir bar ama şey, böyle. Coşku, sevgi, muhabbet, ağlayanlar, sevinç gözlü dekanlar böyle. Çoluk, çocuk, kadınlar böyle. Herkesin konuşat bu böyle. Medine'de oynayemeydin. Eee farlı bir oda. Doldu. Fazla insanı almıyor bu arada. Burada Açsana'nın peygamberi buyurdu Halide. Eyvus Ulan'a sana babandan kalma bir sandık var mı? Bir sandık var mı böyle? Küçük bir sandık var mı babandan sana kalma? Düşündü. Evet yolda. Resulallah. Babamdan babasına kalmış. Babam bana bana tembel etti. Eğer bu sandığın sahibi senin zamanda buraya gelirse, o bunu ister ama çıkarırsın onu sen bunu böyle. Eğer senin zamana gelmezse, sana bunu oğluna vasıt oğluna bunu bıraksam bunu sandığı bu şeyle. Oğluda ola böyle. Öyle gelmiş, yüzyıldan beri. Yani tubba denen bir melik, yeme melikinden böyle gelmiş şekilde. İlk kabe örtü yaptı, o Tuba oldu belde. O zaman kadar da Kabe'yi Kabe'de. İlk olarak Yemen Melike, yani padişahı, Tuba Medine'ye geldi. Orada öğrendi Peygamberimiz Medine'ye geleceğini. Hatta orada bekledi, hemen gelirim diye. Ardama kaç yüzü geçtiler bardan mele. Orada Mekke'ye gitti, Kabe'ye baktı ki acıdı, garip Kabe dedi. İlk örtü o yaptı Kabe'ye. Sonra işte bu bir sandık bırakmış Muhtemelen beyle. Bir oğlunu bırakıyor Medine Mümer'e de. O evi o yaptırıyor iyi bırakıyor burada. Küçük bir sandık. içinde bir deriden yazılan bir kağıt. Kağıdı deri adım bir şekilde. Halil Getir dışının sandığı. Onu buldu, getirdi. Tabi yüzyıllar aradan geçmiş kilit kırılmış anahtar artık açmıyor. iyice kırpılmış şekilde açam anahtarla bir asmaz deri hayır, sandığı kır kır sandığı say benim şimdi böyle. Kır açsa sandığı içinde ipe sarılı bir deri ipe sarılı işlem bir, bir deri böyle. ceylan derisi geyik derisi herhalde beyaz ben beyaz deri güzel tabaklanmış üzerine yazı Ey evlatlarım, bu, bu eve ağır zaman peygamber buraya geliyor, burada misafir koyuyor, böyle böyle. Kim zamanına gelirse, ona iman edin, ona sahip çıkılırmışlar. De, Tabi bunu görünce orada Medina'lık bu sefer, imanları daha da coştu kendilerinin. Halbine Zeyd'in adı, bir adı nedir? Mîmendâr Resulullah. Mîmendâr Resulullah. Mîmendâr. Neden Mîmendâr? dar. Ne Farsça kelime muhtemelen. Mihman misafir demektir. Mihmandar misafiri kuru kabul eden anlamına gelebilir. Resulullah'e kabul ettiği için, yerinde kaldığı için onun bir ünvanı budur böyle. Mihmandar şudur. Biraz inşallah ondan bahsedelim muhteremler. Bir adı şer ramuzu ramuzu şeriften. Kur'an-ı Kerim'de "Em eradelmat ebi ercül min asabih." kuran hesabından biri bir yerde ölürse, ölürse, çaana kaydevim öndür ölüm yemli kıyamet diye akmı taraflar. Buyur arsamadı ettiri. Birim hesabından bir recül erkek adamı güle böyle. Demek kanun sahibi değil hesabından bir rejül, erkek bir saamen bir yerde ölürse ölürse o kıyamet günü kabren kalkarken o yüreğe halkına, çeyreğe halkına olacak böyle, onlar önüne geçecek ve nur saçacak onlara muhtemelen böyle. Onlar geçecek ya bu şekilde. İnşallah, harbına süresin muhtemelenler. Eyüp sanatı ile inşallah, önce geçer inşallah muhteremler, Peki de inşallah yapabilecek. Yani, onları ziyaret etmek lazım muhtemelen böyle. Çünkü Peygamber'in elinde misafir eden yedi ay, üç günde muhtemelen. Yedi ay elinde kaldı muhtemelen. Yani. Hatta ilk geç uyamadı hanımla beraber otelinde. İlk geç uyamadı beraber. Altı tersiyullah. o, İşte o nasıl yatın yatamadım beraber. Uykus çok uykuzaldı ya. Size program İsrail ile uydu böylece. Nasıl geli İstanbul'a dendi? Bir oraya gelin kusada inşallah. Bu Konuyla beraber. İstanbul nasıl geldi? Hiçbir elinci yılda. Yani Peygamber Fakat'ın 40 sene sonra Hazreti Muhabe'nin zamanında onun halifeliği, meşhur halifeli zamanında sonra meşhur olduğun halifeliği Hazreti Çekilince, haslan Çekilince onun zamanında ilk olarak İstanbul'a gelen, fethiye gelen İslam ordusu onlardı. İlk olarak İstanbul'a ilk savaşların ordu savaşı kazanamayacak yani ıslama alamayacak ama buyuruyor ıslama onu affolacaklar muhtemelinde. Mağfurullah muhtemelinde. Bu had-ı şerif binaen geldiler. Yaşı 90 yaşında vardı muhtemelinde. 90 yaşında vardı böyle. Her savaşa katıldı. Uğud, Bedir, Hendek, Mekke fethine böyle. Her savaşa katıldı. Kıbrıs'a fethine bulundu. Yani deniz savaşa katıldı muhtemelinde. Kıbrıs'ın Fethi'ne bulundurken işte böylece. O yaşındayken Şam'dan Debe ile Ustamlı'yı herhalde. 90 yaşlarında Şam'dan Debe ile, ne için? Cihat, Allah'ını cihat. Cihat muhtemelen herhalde. Tütüat Eğer sahabeler Medine'ne kalsa aradığı Medine'ne sıkışıp da abi zamanı zaman orada unutur giderdi muhtemelen herhalde. Üç kıyı yayılmaz din veririm. İslâm gelmek, cihâ ateşinden böylece bak o yaşamda hasta oldu hale geldi. Fakat savaşamadı muhtemelen böyle. Hastalandı ishal, kalın barsaldı böyle. Bugün tıd üzerinde bunu deniyor, dizanteri. Tıd da dizanteri deniyor. Yani kalın barsakta aşı ishal oldu, bitkin bir hale geldi, şuna buyurdu. Ben de bir hadise edip e işittim. Bunu kimse söylememiştim. Şu anda söyleyem artık burada. böyle bir şey. Böyle bir şey dedi Aleyhisselam Hazretleri. Eshabımdan salih bir recül. Allah katı mağabey bir kimse. Konstantinopya'nın sur Suriye'ne gömülecek. Umarım o ben olacağım der böyle. Hocam, ben öldüğüm zaman beni gömmeyin der böyle. Savaş devam etsin. Elden geldiği kadar böyle beni suya yakışın, suya yakışın, suya yakışın benim ödemden. Alkısım beni buyurdu. Gerçekten öyle oldu. Allah'ın ahmeti kavuştu. Tabii şehit olarak kavuştu. Hatta emri cihata geçen Peygamber'e yeni eden kişi ilk Müslümanlardan Akabe'de bulunduğu kendisi. Bir hata bulundu kendisi de. Şimdi bir taraftan yine kale Savaş diye amedi okla bana karşıya. Baktı ki Roma İmparatoru baktı bir cenaze getiriyorlar böyle Müslümanlar. Getiriyorlar surlar doğru öyle gömmek için. Yukarıdan bağır ne yapıyorsunuz siz? Dede bunun basiti var. Bunu suya buraya gömeceğiz. Gülüyordu gülüyordu böyle. Ben atarım oradan ben dedi böyle böyle. Siz döndünüz mü dedi buna ne Ben Onu çıkarım kimini kırı atarım onu bu şekilde dedi ki o zaman oradaki bulunan komutanlar eğer sen buna dokunursan dediler. E, Şamda Süleyman Hüseyin'in kabileleri mezalları var. Biz onlara kılıç atarız mezalları kaldırırız derler. Bunun üzerine orada söz verdi çıkarmamaya muvaffak biler. Tabii çıkaramadı. sonra hamle Fatih Sultan Mehmet edince akşif hazretleri ki gönül kebzi O zaman kutbu mu derler? Kutup zaman kutu. de böyle. Ah o şanzetleri o kerametleri onu buldu yerini buldu yeri kaybolmuştu beni böyle kaybolmuştu nasıl buldu yerini? yarım kalmıştılar muhtereler yani içe biraz doğu demek değil am böyle İslamın fethi oldunda hadis memet Husun şanzetleri orasına geldi akşam saatlerinde hocam bak evayıp şanzetleri bu suların yakına bir yere gömüldü. Bu biliniyor böyle. Ama tam yeri bilinmiyor. Hocam ne oldu hocam? Bir hibmet et. Oğraş. Sen bu yere bulmaya çalış hocam. Peki ya oğlan de böylece. Abdest saat ikiye namaz kıldı Meydanda böyle. İki namaz kıldı. Gözünü kapadı. Epey mürakabı yaptı böylece. tabi bir gördü. Ruhan gördüm. Yerini gördüm tabii böyle hem zatını gördü, ruhunu gördü, hem onun yerini gördü böyle. Kalktı oradan, ele bir buzun bir çubuk aldı. E, tam başına dikti başını böylece. Dedi ki, ya Sultan Mem Fatsun böyle. işte de başı burada da böyle böyle. Başı burada. Yani bir insan böyle önü ölçün, ayağı bu tarafta kalıyor bu şekilde, onu buraya böylece. Peki hocam, sağ ol hocam bakalım. Şimdi de Fatih ve Hazretleri orasına biliyor krala sahibi olduğunu. Her zaman kutbu vardır ama kutbu bir olmaz Hazretlerinden. Bazı zaman kutbu daha zayıf olur böyle. O kadar çıkmış o zaman insan çıkarmış insanı bari böyle, böyle Tabi o dönem kutbu daha kuvvetli tabi. Fatih orasına güveni var. Hami hiç şey yok. Fakat halk arasında sonradan acaba olmasın diye. Ne yaptı Hazretler? Gece güvendiği bir adamını en güveni bir adamını gerek karanlığında dedi ki gidil oraya da böyle hocamın dedi, dedi kazı oradan al. Ama oraya bir ufak bir taş bir şey koy belli orası. Orası belli orası bile. Yani, yani belirli bir şey öyle koy böyle orasının belli. Onu al oradan onun da fenerini göm böyle. Karşıdan bakıyor böyle şey. Kişi gitti oraya şimdi o güvendiği adam. Oradan kazı aldı. Oraya bir işaret koydu, ne işareti oraya koydu. Aldı kazı, başka bir dikti oraya böyle. Şimdi sabah oldu, yani namaz kıldı, toplantı dedikem oradaki hasta yine Fatih öğrencine geldi. Hocam dün istar yaptınız, namaz kıldınız, yarım tibetiniz. Hocam sana bir icam var, bu ikisi olmaz mı böyle. Bugün istar yap. Bakın acaba ani yere çıkacak mı gene böyle. Bakın böyle. Tek yorum Emadmedir böyle. Hapşır sağa ikiye namaz kıldı. İşsara yani gözünü kapadı gönül gözüyle. Onların en gönlü açık olandı gene böyle. Yani ruhları gömüle sörmese görülebilecek. Bir içimizde görülüyor tabanlar. onlar. Gözünü kapadı epey böyle kaldı. Konklı gelo baktı. Aa, bu kazık da yerini almış mıydı burada değil burada Aldıran kazı yine ilk gitti yerden oraya götürdüm bunu halkta göre bu şekilde. Fatih tabii zaten biliyor kendisi öyle kaldı şimdi böyle. Gece o gece yine Fatih Hazretleri o adamına bu, bu tekrar onu gönderdi oraya. Al bundan kazığı yine onu yine başka dik onun böyle. Oraya onu koyamış şekilde böyle. Üçüncü günün şimdi yine orada toplandı. Yine hocası hocam dedi böyle. Bak, iki gün ister yaptınız. Yerin beliriniz ama hocam, her, üçün mahbule dinimizde. Üçlemek. Hocam üç şey olmaz, bunu böyle. Bugün yapar mısın? Yapar mı bırakmadı. Bir hafta lazım. namaz kıldı. Bitti, baktı. Yine kazık başka yerde. Ani yere yine koydu muhtemelen. Sen Ela'nın fazlazetleri, türbiyamın on cami yaptırdı oraya verdi Şimdi Peygamber Hazretleri Medine Mekke'ye geldiğimde terim Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi oğlum Mekke Mekkere gelendeyken Müslümanlar ezilen, aşağılanan, hakaret eden, züm varayan küçük bir toplu cemaatti Medine Mekke Mekkede. İşte Medine Mekke'ye gelince. Tabii binmek gelene gelen muhajirler, etrafına gelen kabillere muhacirler, medine halkı, evs hazı kabilleri bunlar, hepsi bunlar birleşince ilk oda oda İslam ödevi kuruldu muhtemeler. Yani resmi değil bu tabii bunlar böyle, yani kim oluşuyor böylece. Şey. Tabii bunun da başka kim dualar tabii rızı varken kiz olmuk teyamlar. Tek amaçla bu devletin başı oldu, Ali Şamızetleri. İnsan çok bulduğu mutlulukla Elhamdülillah. İşte orada İslam kanunları Kur'an hükmü başlıyor böyle. Kur'an neyse Allah'ın hükmü şirer şirlemi neyse uyguluyor bu da böyle. Yalnız bir eksik var da şimdi orada namahte gelince namahte gelince ne de küçük tabir evde konuluyor böyle şey. Ev küçük böyle. Yani kim orada bulunmuşlarsa 20 32 masada artık orada onlar peygamber uyuyorlar. Dışta kalanlar bundan mahrum kalıyorlar. Kalamıyorlar. Dediler aman ya böyle bir meşit yapsak böylece gereği gerçek. E gerçek. Bunun üzerine Peygamber buyurdu ki devemin çöktüğü yer böyle meşit yapılan böylece. Kimin burası? İki yetim var. Adı Seyir ve Süheyl-i Ebele. Esra bin Süheyl Hazretleri bunların da Vahsi Seyir'i. Yani. Amcadabok bunların şeyine karışıyor. Onu çağırdılar bu sefer. Halk toplandı. Buyur da Ayşem Hazretleri. Nedir bunun değeri? Nedir bunun değeri? İttifazla karar verildi. 16 lira. Adam neyse gramın şeyi, altın liran ağırlığı tabara bilmiyorsanız. Neyse gramın 16 lira. Onun değeri. En fazlasını yani bu. Daha aşağıda yani satılabilir. En üstünü bu 16 lira vereceğim. Tam muhtemelen Hazreti Ebu Bekir'e? Ebu Bekir, ver sen bunu. Burası senin vakfın olsun. Ona sevindim. Ne? Roza-i Muhtar'ın bundığı yer. On bundığı yer. Hazreti Bekir'in vakfı. Hatırlayın. Kıyamete kadar Ede bu şimdi sadaka cari böyle. Orada peygamber sahibi namaz kıldı böyle, evliği namaz kılıyordu böylece. Ona bakma muhteremler. Orada kuru ağaçlar var, kesildi. Bazı kemikler vardı, müşrikleri. Onları aldı, onlar başka yere gömüldü onları böyle. Sonra temel kazanma başlandı. O zaman Arapların bir aleti vardı. Herkesin aşağıya köyleri vardı böyle. Ancak çok fakültelerin olmadığı köleleri da böyle köle bir ağacın altında gölgede köle çalışırdı. Aynı şey orada uygulamak istediler bunlar şimdi böylece. Baktılar ki Allah Resulü Aleyhisselam Peygamberimiz kollar sıvamış elle kürek kazma o da çalışır böylece. Yani onu göreceğiz olur bu sefer. Herkes koştular. Temele, kazıldır, temele kazıldı. Temelere kazıldı. Altı taşla yapıldı. Kum bakyağında bakyan kesildi, bize kerpiş yapıldı. Üzerinde kuma dalları kondu, bunlar. Kuma kökleri direktli yapıldı, yapıldı. Üzerinde tabi ki yok böyle adamlar. Ağaç yok orada. Üzerinde kuma dalları kondu. Gölgeliken yani böyle. Gölgeli yani bu şekilde. Aldı toprak, kerpiş duvarları, kara kerpiş yani sıva da yok böyle, Badana bir şey yok. Böyle. Üzerine de hurma dalları. Yani bugünkü deyimle muhteremler bir nevi bir mağara. Yani bir mağara muhteremler. Bunun deyimler böyle şeyler. Bakın şöyle, böyle. Tabi tamam, alçak. Zeminin toprak. Toprak zeminin. Hasır da yok onunla o zaman benim öyle. Yani öyle fakirlik varsa var böyle. Hasır da yok. Zeminin toprak. Toprak. Etrafa kerpişler, kara kerpişler. Üzerine keşbi yok da buna yapmaya. Üzerine kurma dalları. Bir gölgelik. Tabii karanatı oluyup içerisinde böylece. Orada ilk oraya yapıldı orası. Orası namazına başlandı. Ama muhteremler görünüm başka bir de işin perakısı var. Başka muhteremler böyle böyle. orası Cennetten daha güzel devam edildi muhtemelen böyle. Yani cennette o değişimde orası muhtemelen böyle. İşte kabir de böyle muhtemelen bak böyle. Kardeşler muhtemelen böyle. Şimdi mesela günümüzde cami yapılıyor. Özellikle cami dernekleri halktan para, para topluyorlar. Ama İsra muhtemelen de. Haram oluyor muhtemelen böyle. Bu. Para mı olur muhtemelen? bunu cama veriyor, damar inşaatları veriyor böylece, aşçıyız, dinette süsler, şunlara pişter, bu şekilde böylece yapılıyor. Ama içine gir, içine oturamıyorsan sıkıntı var böyle, böyle. Kuzu yapınlar böyle, kuzu böyle böyle. Halılar halı üstüne halı böyle, yani halı yıpranmadan daha baş halı getiriliyor böyle. O pırıl pırıl halılar, ipek halılar, günümüz yine yani böyle gün halılar, artık. Çin, Fransa, şunlara, bunlara böyle o kadar modern bir şeyler yapılıyor. Ama maneviyat sıfır muhtemelen böyle. Sıfır muhtemelen böyle. Hopperler, hopperler bağırıp çağırıyor. Bağırıp çağırıyorlar böylece. Halbuki hopperler olmasa bile cemaattan fazla bağırmak mekru muhtemelen. Mesela üst tabi cemaat var camide böylece. Onun düğünce kadar sesi çıkması ki imam'a gerek yok. Mezzi'nin de mutluları böyle. Şimdi ne oluyor? Bir sabit cemaat, efendim imamın mikrofonu oyununda, ey artık bağır çağır, arkadan mezzi mutluları böyle. Ey Allah'ım İşte işte subhanallah elhamdülillah, sanki kimse bilmiyor onu böyle. Hekı bunu bile bu nıklar böyle ya. Biraz hatırasın, bu nesliyesin, bu nesliyesin, bu nesliyesin. Hekı Bağırma, gülülü, patır, gülültün mutluları böyle. Ama camiye kim erken, erken gidemiyor. Cuma günleri benim muhtememde. Cuma günleri böyle hangi camiye gidiyorum bakıyorum. 3-5 sene yaşlı ortaya benim gibi böyle. 3-5 sene yaşlı böyle. Diğerleri erken gelen işi olmayan bir şeye giremiyor ama. Dışarıda. Hela havada güzelse oh epey epey olmuşlar. Sohbette şunlar ezan okunuyor. Ondan sonra camiye muhtememde. Ya muhtememde. İmimdeyiz böylece. Şu, elhamdülillah muhtemelen orada cami yapıldı. Beş vakit namaz kılmak başladı. Yalnız tabi caminin vakti bilmiyor şimdi. O zaman saat yok. Namakları güneşe göre, güneşe göre namazında bu şekilde. Mesela sabah namazında güneş doğmadan önce kılması gerekiyor. Türlü feci deniyor buna. Uzun konu bunlar. Öğle vakti tam tepeye gider güneş, bir sola kayar, batıya kayar. Böyle zevah okudu böyle, öğle girer. İkinde böyle iki kat olunca gölgeler, aşamaya batınca buna bağlı bunlar vakitler böylece. Tabii saat yok bu şekilde. E, cemaat her zaman tam zamanda gelemiyorlar. Peygamber Hazreti bana gelmiyorlar gelemiyorlar. Bir yaşında yatsında namazı kılındı. Dedi ki bir alamet yapalım. İnsanlar cami namaza çağırma vakitlerinde gelmezse buraya gelmezse ne yapalım acaba? Eğer bir konuda peygamber vahiy gelmemişse peygamber hesabını danışır Hek olarak da böyle, bir peygamberden böyle. Yani peygamberden dinler Peygamber. Ne ne dersin? Senin görüşünle, senin çekilinle bakmıyor böyle. Peygamber sen bir şey bilmiyormuş gibi onu böyle dinler de böyle. Kesme sürü bu tarafa böyle bir şey. Sordu. Dedi ki bazıları bir ateş yakalım böyle. Yukarıda bir yerden böyle. Ateş bir eterden görümsün böyle. Gördük olmaz. Ateş, perestel var. Ateş, tapınlar, atış tapınlar var. Onlara benzer oluyor böylece. İşte bir çan çalalım. Bu benzer. Derken bu şekilde. Bir karar veremediler. O gece bir melek geldi. Meclis üzerine ezan okudu muhteremler. Hz. Ensar Hazretleri denilen bir zat. O gördü bunu muhtemelen, bunu böyle, rüya günlük arasında böylece. O gün oruçluyormuş, uzun günde oruçluyormuş. Gece de bir şey yemeden oruca başlamış, yokmuş en bir şey. Ondan sonra, tabii gündüz tabii orada burada derken, akşam namaz evine gidiyor, anons soruyor. Ben oruçluyordum, oruç açmak evinde bir şey var mı? Hiçbir şey yok var, Bir şeyim sana bir şey yapardım, Evinin ne kuru bir lokma var? Bir burma mu var mıydı? Yalnız su ben Olsun diye böyle. Sonra suyla ile iftar ediyor tabi. Yas kılıyor. Yatıyor mu uyuyor mu aşıktan? Uyuyor muhtemelen böyle. Uyuyor mu aşıktan? Harbi gibi oldu. Bir melek gökten geldi. Ezan okudu. Oturdu. Biraz da kâhmet ediyordu. Edi. bunu da söyle. Resulullah söyle. ve dua etin bu şekilde mihtemelen böyle. O geldi sabahımız önce Peygamber Efendimiz'e, yarısı ben böyle gördüm bu şekilde, aynı ezanı, defsunu ezbelemiş kelimelerini onu bu şekilde beriye. Bu da arifes maddeleri, rüya hak bu. Git bir alıp bul, bir adam bu ona söyle, Onun sesi daha müsait eden işin. Yani işi ehne vermek. Hazir bir alıp gitti buldu, Hazir bir alıp geldi. Çok yukarı bir yere bu ona söylüyor. Allah Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Hayal, bir şey belli. Hay haynatsala. Okurum bu şekilde. Ağazlamaya gelir koşarak. Yalnız ben de gördüm rüyayı. Ben de gördüm bu o oturanlar. İhramlı olan oturanlar ezan da okundum Medine-i Merve'de. Birahbeşi mezzi oturanlar böyle. Yalnız sesim almış böyle böyle. Yalnız sesim almış şey. Allah! ilk çıktı beni ezan okumaya, o gece sabah ilk okudur da sabah namazına. Şöyle, aklına gelen Mekke'deki durum geldi böyle. Yani Allah, bir de işte işkence gördü. Yani, kumlara gömüldü, aç bırakıldı, güneşle bırakıldı, boynun ip bağlaması verildi, çünkü bunun sürüktü yerlerde. Artık ölüm haline baygın haline geldi. O kadar altına geldi böyle. Baktı ki şimdi çıktı, meşhur üzerine çıktı, yanda eve çıktı orada böyle. Serbest şey böyle. allah Ekber, allah Ekber muhtemelen böyle. Yani biz de bilemiyoruz muhtemelen böyle. Bilemiyor onlara, onlar bile bunu bu şekilde böylece. İnşallah tabii davetçiler işte haber verilmiştir muhtemelenler. Burada haftaya gün akşam burada başka bir toplantı varmış. Öyle olacakmış böyle. Biz i̇nşallah en az haftaya mahsus olmak üzere. İnşallah i̇şte, çarşab günde aldık muhtemelen bunu böyle. Bir de inşâhlısı bozuşa Allah, e, önümüzdeki salı günü, 10. günü Muharrem ayının 10. muhteremeler. En eftali oruç Ramazan, ondan sonra Muharrem oruç muhtemeler. En son böyle. Muharrem'de en eftali 10. günü muhteremeler böyle. 10. günü, önümüzdeki salı günü, tek tutma mekruh, isteyen parası salı tutar böyle. İsteyen salı, çarşamba tabii muhteremeler. Onun olması gerekiyor. İnşallah. Umarım elimize gelir kadar inşallah. Bu çalışalım. olasalım. İyi taraftar Fatih'e.